En sonunda bir saate çıkacak galiba. Bu dua. Ya, yok, bilmiyorum, bilmiyorum arkadaşlar. Allah, Allah kabul etsin inşallah. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi bir soru var. Önce ona hemen hızlıca cevap vereyim. Umreye gitmek isteyenlere çevreden gitmeyin deniyor. Suud Filistine hiç yardım etmiyor, yok sayıyor. Onları zengin etmeyin deniyor. Sizin fikrinizi alabilir miyiz?" demiş arkadaşımız. Arkadaşlar bu konu bu sorunun cevabı bana göre kişiye göre değişir. Çünkü bazı insanlar var arkadaşlar onların pilleri çok çabuk bitiyor. Hani telefonlar biraz eskiyince pilleri 2-3 saat içinde bitiyor ya şarjdan çıkarmıyorsunuz hiç böyle. Oh, ama siz o raddeye gelmeden değiştiriyorsunuzdur belki de öyle bir tecrübeniz yoktur bilmiyorum. Biz onu yaşıyoruz. Şimdi bazı insanlar böyle arkadaşlar. Çok şarj gerekiyor yani. O yüzden onlar mesela işte tarikata girmek istiyorlarsa girsinler, bir topluluğa katılmak istiyorlarsa katılsınlar, cemaatle namazı kılsınlar, 2-3 e, ayda bir umreye gitsinler, güçleri yetiyorsa. Çünkü o şarjdan çıktıkları anda hemen yamulmaya başlıyorlar bazı insanlar. Ama bazı insanlar, arkadaşlar Veysel Karani gibi, işte ne bileyim aklıma o geldi, Yani. <gülüyor> çok kuvvetli. Onun hikayesini biliyorsunuz. İmanları çok kuvvetli. Bağlılıkları çok kuvvetli arkadaşlar. Bu insanlar öyle defalarca umreye gideceklerine, ben olsam, oraya ayıracağım bütçeyi, suut şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye değil. Ben bu bütçeyle daha hayırlı ne yapabilirim diye düşünüp, ki şu anda çok şey var yapabileceğimiz daha hayırlı, oraya... Vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Arkadaşlar bakın ne kadar oldu? iki seneyi geçti. Çamlıca Camii'nde Mümin Suresinin tefsirini, tefsir demeyeyim de yani orayı böyle yorumlarken yeni başlamıştı efendim gazzedeki hadiseler. 17 Ekim'den sonra yani. Bir slogan söyledim ben orada. Hala ben o inançtayım arkadaşlar. Külli boykot Külli infak. Yani böyle yeme, içme ve hani biraz böyle tabii biz de insanız. İşte birkaç ihtiyaç falan. Onun dışında arkadaşlar elimize geçen her şeyi infak etme dönemindeyiz. Tebük savaşı gibi arkadaşlar. Tebük savaşı gibi yani. Ceyşül Usra dönemini yaşıyoruz biz yani İslam tarihi devamlı tekrar ediyor siyer devamlı tekrar ediyor tarih tekerür ediyor. Tarih uzun ince bir çizgi değildir arkadaşlar dairevidir. Devamlı döner yani ve tilkel eyyamunudaviluha beynen nas. Biz günleri böyle evirip çeviriyoruz diyor Allah Teala. Bir öyle bir böyle. Eee Onları zengin etmeyin. Yani onların bizim umremizle zengin olduğu kanaatinden değilim ben. Allah onları petrolle zengin etmiş arkadaşlar. Biz gitmeyince onlar fakir olmazlar yani. Şey zamanında olsaydı, ta petrolden önceki dönemde olsaydı, evet haç ve umre onlar için hakikaten bir geçim kaynağı gibi görülebilirdi. Efendim bir de yönetimlere kızıyoruz biz arkadaşlar. Orada daha çok Müslüman halk var orada işte bu iş ne bileyim geçinenler var vesaire. Ee, yani ben halklara düşman olmanın bir ırka, bir millete düşman olmanın e, bizim yapacağımız son şey kaybedeceğimiz son cephe olacağı kanaatindeyim. Müslümanların birbirine düşman olmasının yani. E, bir de ben o şekilde gitmedim ama öyle gidenler var. Artık böyle turlarla falan gitmiyor insanlar. Kendi organizasyonlarıyla gidiyorlar. Gerçi turlar bizim turlardı. <gülüyor> onlar kazanamıyorlar ama onlar da demek ki rızıkları bu kadarmış o cepheden yani. Yavaş yavaş insanlar kendi imkanlarıyla gidiyorlar. Anlaşılmıştır inşallah sorunun cevabı. Ben yani gitmeyin. İşte onlar şöyle kötü, böyle kötü demiyorum. E, herkes gitsin gidin de demiyorum. Arkadaşlar herkes kendine baksın. Bir insan umreye gittiği zaman şöyle senede bir umreye gittiğinde namaza daha iyi sarılıyorsa, bir derlenip toparlanıyorsa, bir böyle kendine geliyorsa, bir şarj oluyorsa gitsin arkadaşlar. Gitsin. Kim nereden, kendinize bakın, nereden feyiz alıyorsunuz arkadaşlar? Kimisi bir ilahi duyunca feyiz alır. Öbürü diyor ki, Musiki haramdır, ilahi bile haramdır diyor. Ya bu sırf ilahiyle Müslüman olan var. Biz Türkler böyle Müslüman olduk arkadaşlar. Açın bakın tarihe. Türkler okuyarak, araştırarak mı Müslüman oldu? Göçebe çadırlarda yaşayan, savaşçı, okur yazar olmayan bir millettik arkadaşlar. İlahiler, nefesler, şiirler yoluyla e, Türkler İslam'a alıştırıldı. Ahmet Yesevi ve onun müritleri tarafından. Ee, biz bizim Müslüman oluşumuz bile Sufilik üzerindendir arkadaşlar. Balkanların Müslüman oluşu Sufilik üzerindendir. Anadolu'nun Müslüman oluşu Sufilik üzerindendir. Onun için bazı bazıları demeyelim yani en güçlü damarımız odur. Buradan beslenir bazıları. Küçümsemeyin. Bazıları mesela ben ansiklopide okurken ağlarım. Ansiklopide okurken ağlayan var mı aranızda arkadaşlar? Yani ben hazır şey böyle bir orada sahabe hayatı falan bir şey bir bilgi okurken yani bir cümle insan ansiklopedi okurken ağlar mı? Demek ki hani o bana iyi geliyor. Ama herkese ansiklopedi oku diyorum. Hiç okuyan yok. Efendim e, minşevi dinleyin dedim. Valla bunu unutmayacağım arkadaşlar. Şu topluluktan 15-20 kişi çıkmadı. Yani halbuki okuyun deseydim Yusuf suresini bir de eve gidince tefsirini okuyayım ya aline okuyayım deseydim yapmamanızı anlardım çünkü çok vakit alır. Ama buradan eve gidene kadar telefonunuzda açsaydınız gene dinleyebilirdiniz yani. Hiçbir iş yapmanız gerekmiyordu. Demek ki bakın bazısı o şekilde besleniyor, bazısı başka şekilde el hasıl. Umre'ye gittiğinde daha iyi Müslüman oluyorsa birisi her sene Umre'ye gittiğinde veya altı ayda bir neyse gitsin. Arkadaşlar onu da onun elinden de o nimeti almayın. Mesela bazısı arkadaşlar ihlas hatimi okur. İhlas hatimi ne? Kur'an okumayı bilmiyor. Açıyor Kur'an'ı, her satıra bir ihlas okuyor. Her satıra. Ama böyle parmağını da böyle yapıyor sanki okuyormuş gibi, sanki orada kulüvallah yazıyormuş gibi. Bunu kim söyledi Arkadaşlar. Gönenli Mehmet Efendi. Ben oradan biliyorum yani. İlk ondan duydum. Şimdi bu ne demek? Yani sen ona öyle hatim mi olur, olmaz dediğinde onu da bırakacak. Ondan sonra dizi seyredecek arkadaşlar. Dizi seyredecek. Onun için bir insanın elinden bir şeyi alırken onun yerine daha iyi bir şey koyabiliyor musunuz? Buna bakın. Yani birisine diyorsunuz ki bu olmuyor. Bu kitapları okuma. Mesela bazı evliya menkıbeleri okur devamlı. Bunları okuma. Ne oku? Ansiklopedi oku. E, okumayacak ansiklopedi, onu da bırakacak. Bunlar efsaneymiş deyip kalacak. Ondan sonra ne okuyacak, ne izleyecek? İşte tabiat boşluk kabul etmez. Yerini başka şeyler dolduracak. Onun için arkadaşlar... Umre de lazım, haç da lazım, ilahi de lazım, ihlas hatimi de lazım. Hepsinin zemininde ihlas var arkadaşlar. İhlasa erişmek için, ibadet edebilmek için yapıyoruz bunları diye düşünüyorum. Peki, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, çok kıymetli bir sureye başlıyoruz. Yani çok kıymetliğimizden bir başka kıymetliye. Fetih Suresi'nden Hucurat Suresi'ne geçiyoruz. Hucurat Suresi medenidir. Yalnız içinde ya en yuhanna illa halaknakum min zekerin ve ayetinin bu da kaçıncı ayetmiş? 13. ayet. Mekki olduğu hakkında İbn Abbas'tan bir rivayet de vardır. Bu detay okumuş oldum ben ama çok önemli değil. Önemli olan, siz şunu unutmayın, Hucurat Suresi medenidir. Önemli değil derken bizim için önemli değil. Biz avamız arkadaşlar. Ben bu biz avamızı çok tekrarlıyorum. Birisi bana mesaj atmış, kendiniz için avam diyebilirsiniz, bize niye avam dediniz diyor. Arkadaşlar ilmi bakımdan diyorum. Yoksa sosyal statünüz isterse tavan olsun. ilmi açıdan tefsir alimi değilseniz tefsir kitabı okurken avamsınız. Yani avamız. Avam olduğumuz için bu teknik bilgiler bize çok lazım değil. Çünkü oturup tefsir yapmayacağız biz. Ama mesela tefsir öğrencisiyseniz, yani bir ciddi Arapçanız var, işte tefsir usulü okudunuz, tefsir ilmi tahsil ediyorsunuz ve tefsir yapıyorsunuz. İşte o zaman gramer de lazım, belagat da lazım, sebebin üzül de lazım, bütün bu teknik bilgiler lazım. Ama bizim gibi ben yani şahsen nasihat almak için, Kur'an'a vakıf olmak ne anlatıyor? Nedir bunun içeriği? Ve ben ne yapacağım? Buradan ne öğreneceğim yani? Hayatıma bunu nasıl geçireceğim? İşte ben kendimi böyle konumlandırıyorum ve bu konum avamın konumu dur çünkü müfessir olma gayretim yok yani. Allah verirse olur inşallah da öyle bir iddiam yok. Dolayısıyla biz avam için o teknik bilgilerin çok şart olmadığını düşünüyorum. Biraz da kafa çok karışıyor onlara odaklanıldığında. O yüzden oraları çok girmiyorum oralara arkadaşlar. Sure-i Fethin ahiri, yani Sure-i Fetih'ten sonra. Peygamberin maiyetindeki ashabın ahlak ve terbiyesiyle yetişecek müminlerin istikballerine müntehi olmuştu. Eee affedersiniz. Cümleyi yanlış okudum. Vurguyu yanlış yaptım. Cümleyi doğru okudum da. Sure-i Fethin ahiri yani Fetih Suresi'nin son bölümü, son bölümü peygamberin maiyetindeki ashabın ahlak ve terbiyesiyle yetişecek olan müminlerin istikballerine, yani peygamber terbiyesinde yetişirse müminler, onların gelecekleri nasıl olacak? Hani hatırlayın, çiftçiler, ziraatçılar bir ekine benzetmişti Cenab-ı Hak. Efendim, onun onunla bitmişti sureyi fetih. Bu sure de yani hemen arkasından gelen Hucurat suresi de müminlerin salahını artıracak olan tehziplerine taalluk etmekte. Tehzip ahlakı güzelleştirmek demek. Tehzip bir ahlak. Ahlakı güzelleştirmek ve Allah ve Resulüne karşı teşrifat talimiyle ile başlamaktadır. Yani bizim ahlakımızı anlatacak şimdi bu sure. Müslümanların birbirleriyle olan ahlakını anlatacak. Ee, yani nasıl davranacağız? Nasıl kendimizi arındıracağız? Birbirimize karşı duruşumuz ne olacak? Ve bu konuya nereden başlıyor? Peygambere nasıl davranacaksın? Teşrifat dediği şey bugün bizim protokol dediğimiz şey arkadaşlar. Peygambere protokol kurallarını söylüyor. Bazıları diyor ki, efendim protokol yok bizde falan. Böyle yok arkadaşlar, protokol var. Çünkü makama, o, o, o makama hürmettir yani. Ee, i̇nsanın bilmiyorum kendinden örnek vermesi ne kadar doğru da, bu yaşadığım bir şey olduğu için e, anlatayım yine de. Allah Teala e, şey yapmasın. Herhangi bir şekilde şeytana fırsat vermesin. Şimdi bir gün bir hocayla biz ders yapıyoruz. Hadi ismini de söyleyeyim Mustafa Çağrı hocayla İhya ülümüttini asıl metninden Arapçasından okuyoruz bir grup arkadaşla. Ee, i̇lk dersi yapacağız hocayla sözleştik. Ee, biz geldik e ders yapacağımız yere bekliyoruz hocayı. Hoca henüz gelmedi. Biraz sonra biraz da gecikti. Biraz sonra baktım telefon çalıyor. Ee, hemen e, kalktım ayağa. Ondan sonra hoca konuşuyorum. Arka, böyle arkada kon, konuşmak için de grubun içinde telefonla konuşacaksanız grubun biraz dışına çıkmanız lazım arkadaşlar. İnsanlar sizi dinlemek zorunda değil yani. Biraz da böyle kenara çıkınca insanlar ben de ayağa kalktığım için hoca geldi zannetmişler. Hepsi ayağa kalktılar. Bakmıyorlar hani nerede diye. Arkadaşlar ben bir hocayla oturarak konuşamam telefonda. Yani e, te, protokol herkes için gereklidir arkadaşlar. İslam ve daha doğrusu geleneksel medeniyetlerin hepsi doğuda batıda hiyerarşiktir. Gelenekte hiyerarşi vardır arkadaşlar. Herkesin yeri vardır. Demin okuyamadık ayetlerin hepsini. Açın Allah aşkına şu İsra suresinin mealini okuyun. Bugünkü ödevde bu, buyurun. Yapmazsanız dinleyin değil, okuyun. Mealini okuyun İsra suresinin. Kime nasıl davranılacak? Ana babaya nasıl davranılacak? Öyle ana babanın karşısında bacak bacak üstüne atılır mı? Ana babanın karşısında işlenebileyim. Onları eğer tabii onları tazip ediyorsa bu davranışımız. Onların garibine gidiyorsa. Bunlar yapılır mı ana babanın karşısında? Bir bakın. Nasıl konuşacaksın? Avlen kerimâ diyor. Kerim konuşacaksın. Peygamberimize soruyor sahabe. O ayetin tefsirine bakabilirsiniz. Ya Resulallah bu kerim konuşma nasıl olacak? Yani ana babayla biz nasıl hani kerim konuşabiliriz? Diyor ki bir kölenin efendisiyle konuştuğu gibi konuşacaksın. Bugün için patronunla konuşuyor gibi konuşacaksın. Patronunla nasıl konuşuyorsun? Ana babanla öyle konuşacaksın diyor. O senin kankan değil, arkadaşın değil. Enseye şaplak yapamazsın, saygısız şakalar yapamazsın. Peki bunun ne anlamı var? Yani hayatı zorlaştırmıyor mu bu hiyerarşi, bu protokol? Hayır arkadaşlar. Onların bizim üzerimizdeki tesirini artırıyor. Onlardan değer aktarımını kolaylaştırıyor. Ayrıca Efendim o ger, ana baba evlat ilişkisi her zaman gerginlik içerir. Her zaman. Çünkü onlar bize bir şeyler söylerler, bir şeyler isterler. Şimdi de biz o konumdayız yani. Ee, böyle kendimi tutmaya çalışıyorum devamlı. Efendim ağzınızdan kaçar bir şey. İşte o gerginliğin e, kötü sonuçlanmamasına sebep oluyor arkadaşlar. Yani bu Batılıların yazdığı modern romanlarda ana-baba-çocuk ilişkilerine bir bakın. Felaket, felaket. Felaket olduğu gibi ana-babasını o derecede terk eden o çocuk da mutlu değil. Yani iki tarafında mutluluğu için bu hiyerarşi, bu davranış kuralları şarttır. Peygamber Efendimiz'e ne teşrifat, ne teşrifat şimdi göreceksiniz arkadaşlar göreceğiz. Mesela askeriyede efendim teşkil ve hiyerarşi olmasa arkadaşlar nasıl yani savaş olur? Veya bir fabrikada herkes çeviriciyi dayı sorguluyor. Herkes banttaki ona verilen görevi sorguluyor. Bunu niye yapıyorum ya? Çok saçma, çok anlamsız. Bir anlam veremedim falan dese ne olur sistem arkadaşlar? Yani diyeceksiniz ki ee, ya hocam sen şimdi şarteli indir, gözünü kaparım, vazifemi yaparım, hiçbir şeyle sorgulamam, onu mu diyorsun? Hayır. O iş sırasında yani bir e, eylem sırasında arkadaşlar, o eylemin, o işin gerektirdiği rolü yerine getireceğiz. Mesela birisi üstlenmiş. Diyelim ki evimizde kalabalık davet var, bir iftar var. 30 kişi gelmiş. Birisi demiş ki çayları ben kontrol ederim. Çaylara ben de demiş. Ama ikide bir bu da niye bu kadar içiyor? Şimdi vermeyeceğim. İşte beklesin biraz falan dersse o kişi o sırada o iş aksar arkadaşlar. Ama eğer çay servisini iftarda, siz de benimle gibi çorbayla beraber çay koyuyor musunuz sofraya? Çay servisini sorguluyorsa, yani bu ne ya çorbalar daha içilmedi falan diyorsa, o zaman o işi en baştan üstlenmesin. Yani sorgulayabilirsiniz. Başlamadan önce. Din de öyledir bakın. La ikrahe fiddin. Ne zaman? Dine girmeden önce. Dine girmeden önce yani ben Müslümanım demeden önce sorgula. Baskı yok. Tamamen hür iradenle seç. O yüzden Gazali diyor ki 15 yaşına gelmiş bir çocuğa kelime-i muhtevasını anlatıp yani biz eşedü en la ilahe illallah ve eşedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü dediğimizde neyi tekeffül etmiş oluyoruz? Neyin altına imza atmış oluyoruz? Hangi sorumlulukları üstlenmiş oluyoruz bunu söylediğimizde? Bunu anlatıp Müslüman olmayı teklif etmesi ana babanın ana babalık görevlerindendir diyor. Yani teklif edeceğin çocuğuna Müslüman olmayı. Benim çocuğum ya kesin Müslüman dediğimiz için sapır sapır dökülüyorlar şimdi. Çünkü kendileri seçmediler. Ama bir insan kendisi seçmişse arkadaşlar Müslüman olmayı, ondan sonra ancak hikmet aramak için, Hz. İbrahim gibi hikmet aramak için sorabilir, yapmamak için sorgulayamaz arkadaşlar. Hayır, sorgularsa, yapmazsa günahkar olur. O da bir tercihtir. Günah işlemeyi de tercih edebilir insan. Allah oraya da karışmıyor arkadaşlar. Yalnız bugünkü günahkarlar çok acayip. Hem günah işleyip hem cehenneme gitmeyeyim diyorlar. Niye Allah beni cehennemle tehdit ediyor diyorlar. Allah cehennemle tehdit etmiyor arkadaşlar. Allah senin girdiğin yolun sonunda nereye çıkacağını sana önceden haber veriyor ki sürpriz olmasın. Bil yani bu yol nereye gidiyor. Nereye gidiyor. Efendim buradan Ankara'ya gideceksin. Köprüden karşıya geçtin, Edirne'ye doğru gidiyorsun. Bütün tabelalar yazıyor işte yol üzerinde neresi varsa. Onları göre göre oraya doğru gidiyorsan oradan Edirne'ye varıp sınıra varıp aa yanlış gelmişim deyip tekrar Ankara'ya dönmek iki gün alacaksa oradan da efendim bir Ege'ye falan uğrayıp iki gün alacaksa sen tercih ettin. Üç saatte de dört saatte de gidebilirdin, iki günde de gidebilirsin. Sen tercih ettin. Bu işte böyledir arkadaşlar. Dolayısıyla bakın şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme insanlar nasıl davranacak? Oraya geçeceğiz ama önce girişi tamamlayalım. Evvelki sure yani Fetih Suresi müminlerle kafirler arasında harici işlere taalluk eden irşadatı da ihtiva ettiği halde hep söyledim size orada hatırlayın. Bu ayetler uluslararası arası ilişkiler içindir. Bu ayetler düşmanlarla münasebetleri anlatır vesaire diye. O, o ağırlıklı olarak bunu ihtiva ettiği halde bu sure yalnız müminler arasında dahili noktayı nazardan talimat ve tanzimatı natıktır. Yani bizim kendi aramızdaki işlerimiz nasıl görülecek, kendi aramızda çatışma çıkarsa nasıl olacak, birbirimizi hakkında konuşmalarımız nasıl olacak, birbirimizi nasıl değerlendireceğiz bunları anlatır. Onun için evvelkilerde küffar ve kıtal mevzu bahis olduğu halde, yani çok kafirler geçiyor, savaş geçiyor. Bunda buhad ile kıtal zikredilmiştir. Diyor. bağıyı yani isyankarlar. İsyankarlarla savaş zikredilmiştir. Evvelkilerde küffar ile kıtal. Düzelteyim gene, vurgu yanlış oldu. Önceki surede yani kafirlerle savaştan bahsedildiği halde bu surede isyancılarla yani müminlerin içinden olup müminlere isyan edenlerle savaş nasıl olacak? Bunu da yaşadık değil mi arkadaşlar? Bu anlatılıyor. Hasılı bu sure bize sevkiyle bilhassa şunu gösteriyor ki her yani sevkiyle dediği geliş yeri Fetih suresinden hemen sonraya konmuş olması neyi gösteriyor? Herhangi bir fetihten sonra en evvel dikkat edilmesi lazım gelen cihet, dahili ıslahata dikkat çekmek ve fetholunan yeni kavimlerin feyzi İslam'dan müstefid olmaları için, İslam'ın fezinden faydalanmaları için itaat ve terbiyelerine itina eylemek kaziyesidir. Yani bu surenin gelişi bunu gösteriyor. Bir fetihten sonra ne yapacaksın? Evet, mesela buna biz bireysel hayattan örnek verelim. Mesela birisi e, İslam dışı günahkarca bir hayat yaşarken... İşte bir aydınlanma yaşadı, bir şey oldu, İslam'a dönüş yaptı, bıraktı işte içkileri, haramları, yanlışları bıraktı, namaza başladı. İşte biz ona ne diyoruz? Hidayete erdi diyoruz arkadaşlar. Şimdi işte onun terbiyesi, eğitimi, onun kendi nefsiyle mücadelesi şimdi başladı arkadaşlar. Biz zannediyoruz ki hidayete erince bitti, tikat. Tamam, bu oldu, bunu bu tarafa koyalım, sıradaki gelsin, böyle zannediyoruz. Halbuki acizane kanaatim, hidayete ermekten daha zordur hidayette kalmak. Hidayete ermek bazen bir anlık karardır. O da uzun bir sürecin sonucu, sonucu olabilir ama, yani bir karara bakar. Ama hidayette sürdürmek, çünkü işte mesela ben böyle hidayet süreçlerine şahit olduğum arkadaşlarımdan arkadaş, örnekler var. Mesela zaman içinde bütün eski çevrelerini kaybediyorlar. Çünkü aynı seyahate gidemez oluyor, aynı restorana gidemez oluyor, aynı davete gidemez oluyor. E, bireysel görüşse ne kadar olacak yani? O ait olduğu topluluk ter, yavaş yavaş doğal bir şekilde onu terk ediyor. Yeni topluluğa da kendisi tam adapte olamıyor. Çünkü zevkleri farklı, işte geldiği statü farklı, hayat anlayışı farklı, detaylarda yani. Çok yalnız kalabiliyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla hidayette devam etmek, hidayette sür, o yalnızlığı göze almak, Efendim, hiç kolay değildir. O imtihanlar, bakın insan hidayete erdiğinde, geçen gün de anlattım burada, imtihanlar gelir. Oh, sen namaza başladın, bütün işlerin tıkır tıkır yolunda gitmez. İşte bir arkadaşım vardı, rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin, çok sık aklıma geliyor. o Hanım, buraya da gelirdi. Bilenler bilir. Efendim, onların yaşadıkları zorlukları biliyorum. Yani hayatlarında böyle tesettürün ne anlama geldiğini hayatlarını nasıl değiştirdiğini nasıl zorlaştırdığını yaşadıkları dışlanmayı zorlukları dolayısıyla arkadaşlar kolay değil o bakımdan bir fetih olduğunda buna hidayete ermeyi de misal verebilirsiniz arkasından daha çok ilgileneceğiz o insanlarla anlaşıldı inşallah şimdi ayet nasıl başlıyor sure nasıl başlıyor Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey o bütün iman edenler. Hitabın böyle nida ile başlaması, Ey iman edenler diye başlaması, muhataplara gelecek sözün ehemmiyetini ve dikkatü itina ile dinlenmesi lüzumunu ihtar etmektedir hatırlatıyor. Yani bir, bir, bir ün, ünleniyor size yani sesleniliyor size. Bir dikkatleriniz çekiliyor, dikkatleriniz çekiliyor ben de dahil tabii. Efendim ey iman edenler şimdi ne diyecek acaba Allah Teala diyor. Mesela ben desem ki arkadaşlar aranızdaki üniversite mezunlarına sesleniyorum desem Üniversite mezunları bir kulak kabartır değil mi? Veya aranızdaki efendim 60 yaşın üstündekilere sesleniyorum desem onlar bu sefer kulak kabartır. Yani kimsenin üstüne alınmıyor mu? <gülüyor> Yaşlılar desem alınmazdınız ama 60 yaşın üstü deyince artık bu matematiksel bir şey yani bunu inkar edemezsiniz. Efendim yani bunun gibi Cenab-ı Hak da bizi hangi ayırt edici vasfımızla sesleniyor arkadaşlar? İman. İman vasfıyla. Ey iman edenler! İman vasfıyla tavsif etmesi bize, bunun da vasıflaması, neşat vermek için. Yani böyle bir dinçlik. Ben iman ettim ya, ben bu hitabın muhatabıyım diyorsunuz yani. Üzerinize alınıyorsunuz ve bir canlanıyor. Ve imanın o söylenecek sözü muhafazaya saik ve ihlale mani olduğunu bir de neyi gösteriyor bu? Mesela ben ey 60 yaşın üzerindekiler dediğimde, yani şimdi öyle bir şey söyleyeceğim ki bunu ancak 60 yaşın üzerindekiler anlayabilir. Veya 60 yaşın üzerindekiler yapabilir. Değil mi? Çünkü bir kriter koydum. İşte Cenab-ı Hak da ey iman edenler dediğinde bir defa iman edenlerin bir kulakları kabarıyor, bir kalpleri coşuyor çünkü kendisi o grupta yani. Sonra da neyi anlıyoruz? Arkasından gelecek olan şeyi yapabilmek için iman şartmış demek ki. Demek ki iman şart. İman diye bir nitelik aranıyor bu sözü yapabilecek kişide. Evet, kurucu unsur. Yani en temelinde o var. Bütün o vasfı haiz olanlara ilan etmiş oluyor Cenab-ı Hak. Neyi? Bu söyleyeceğim şeyi ancak iman eden biri yapabilir diye ilan etmiş oluyor. Yani ey iman şerefiyle bahtiyar olan kimseler haberiniz olsun bütün sizlere o imanın dikkat ve itina ile dinleyip tutmayı iktiza ettiği ehemmiyetli bir tebliğ yapılıyor. Şöyle ki La tuqaddimu beyne yede illahi ve resulih. Allah ve resulünün önüne geçmeyin. Geçirtmeyin. Hem geçmeyin hem de geçirtmeyin. La tuqaddimu nehi hazırdır. Yani açık, kesin bir yasak. Ve herkese hitap ediyor. Yani şey değil. Geçirmesinler. Şunlara söyleyin, onlar geçirmesin diye bir gruptan bahsetmiyor. İman edenlerin tamamına hitap ediyor. Allah ve Resulünün önüne geçmeyin, kimseyi de geçirtmeyin. Arkadaşlar açıklayacak çok uzun. Bugün o kadar bütün detayı anlatamam. Şu kadarını söyleyeyim. Peygamber Efendimiz döneminde bunun fiziki anlamı da vardı. Bizim için anlamı en son söylenecek şeyi, şimdi söylüyorum, sonunda tekrar söyleyeceğim. Bizim için anlamı nedir bunun arkadaşlar? Allah ve Rasulünün önüne biz nasıl geçebiliriz? Onun sözünün üstüne söz söyleyerek arkadaşlar. Böyle bir ayet var ama, öyle bir hadis var ama bilmiyorum yani. Anlatabildim mi? Onu o sözü, Allah ve Resulünün sözünü önemsizleştirerek, kendi sözlerimizi veya başkalarının sözlerini onların önüne geçirerek. Anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi problem şurada. Allah ve Resul bizim için, biz Türkler için, yani başka milletleri bilmediğim için bizi söylüyorum. Allah ve Resulünün sözlerini ne kadar biliyorsunuz? Ne kadar biliyorsunuz arkadaşlar? Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar sahihiyle, zayıfıyla uydurmalar hariç yani sıhhat dereceleri farklı olmakla beraber ortalama 500 bin hadis. Daha fazlası var. Ben yani ortalamayı söylüyorum. En hani güvenilebilecek olanları söylüyorum. 500 bin hadis. Geldi. Bunun kaçta kaçını bilmeniz lazım ki peygamber hakkında, peygamberin e, tarzı, üslubu, bizden ne istediği, bize İslam'ı nasıl anlattığı hakkında zihninizde şöyle bir şablon yani. Hani belli belirsiz bir şablon oluşması için bunun kaçta kaçını bilmeniz lazım. Bir insanın bilmesi lazım. Yani şöyle örnek vereyim, ben hep bu örneği veririm bu konuda. Mesela size birisi dedi ki, bu çok oluyor. Fatma Hoca dedi ki, kızları okula göndermeyin. Başıma geldi arkadaşlar. Birisi geldi dedi ki, böyle diyormuşuz. Siz de bunu duydunuz. Fatma Hoca demiş ki, kız çocuklarını okula göndermeyin. Yok canım, Fatma Hoca öyle bir şey demez. Demeniz için... Benim sözlerimi ne kadar tanıyor olmanız lazım? Bir düşün yani, beni ne kadar tanıyorum? Beni ne, az, az biraz tanıyan biri, ya öyle mi Allah Allah bak şimdi şüpheye düştüm yani der. Değil mi arkadaşlar? Bakın bu birbirimiz için de böyledir yani. İşte Asuman senin için böyle dedi diye bana birisi söylese, yani benim bildiğim Asuman demez öyle bu işte bir iş var. Ya siz yanlış anladınız ya o başka bir şey söyledi. Bir soracağım ben ona derim. Anlatabiliyor mu? Ama bunun için ne kadar zaman tanımam lazım? Ne kadar teşrik mesaim olması lazım? Arkadaşlar bir insan bin tane hadis bilse bin beş yüzde birini peygamberimizin sözlerinin beş yüzde birini bilmiş olur. Düşünün yani. İşte yüz tane biliyor musunuz? Bir konuda mesela cömertlikle ilgili Peygamberimizden bir hadis söyleyin. Tembellikle ilgili bir hadis söyleyin. Mesela çocuklarınıza işte ne bileyim büyüklere saygıyı anlatacaksınız. Bir hadis söyleyin. Söyleyin. Ya yani bir şeyi anlatırken. Ne bir ayet söyleyebiliyoruz arkadaşlar, ne bir hadis söyleyebiliyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Bilmeyince... Diğer sözleri onların önüne geçiriyoruz arkadaşlar. Devamlı ya kendi sözlerimizi ya da biraz kültürlüysek Sokrat şöyle dedi, Stavucular böyle dedi, işte ne bileyim günümüzdeki batılı yazarlar, Freud şöyle dedi, işte Viktor Frankl böyle dedi, falan psikiyatrist böyle dedi, falan yazar İsmet Özel şöyle dedi, Mehmet Akif böyle dedi. Yani olumsuz olması gerekmiyor illa örneklerin. Hep insanlardan, insanların, yani diğer insanlardan alıntı yapıyoruz. Bilmiyorum bu da peygamberimizin önüne geçirmek oluyor mu? Bence olmuyor. Çok da abartmayalım. Şu bilhassa şu peygamberin sözünün önüne geçirmek oluyor. Bir yerde size kaynağı belli, güvenilir bir hadis söylendiği zaman onun üzerine söz söylüyorsanız peygamberin önüne geçmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Onun üzerine söz söylüyorsanız. O sözü önemsizleştiriyorsanız diyelim ki peygamberden bir söz duydunuz, bir söz duydunuz, ee, söylendi size kaynağı da sağlam ama sözün içeriği içinize yatmadı, aklınıza yatmadı içeriği arkadaşlar yorum yapmıyoruz diyoruz ki sağlam kaynaklarda gelmiş acaba peygamber ne demek istedi? Bunu ben şu an için anlayamıyorum. Anlayamadığımız şeyle de amel etmek zorunda değiliz zaten. Zaten Peygamberimizin hadislerinden arkadaşlar, insanlar öyle zannediyor. Peygamberimizin hadislerinden farz ya da haram hükmü üretilenler son derece sınırlıdır. Hele Hanefi mezhebinde. Son derece sınırlıdır. Biz Peygamberimizin hadislerinden neyi öğreniriz arkadaşlar? Hayatın detaylarını. Hediye nasıl verilecek, yaşlılarla nasıl konuşulacak, işte e, bağırmadan konuşmak, efendim yani e, sahabeden biri bu, bu biraz sonra ayette gelecek sesinizi yükseltmeyin diyor Peygamberin yanında diyor sahabeden biri hiç konuşmaz olmuş o günden sonra sen niye konuşmuyorsun diyorlar benim sesim diyor biraz gür diyor ya Rasulullah diyor o ayete ters düşerim diye diyor e, konuşmuyorum sizin yanınızda diyor. Sesini çünkü yükseltme diye ayet var. Ee, anlatabildim mi? Bunlar nasıl olacak? Onları görürüz. Elhasıl arkadaşlar, Peygamber ey iman edenler efendim Allah ve Rasulünün önüne kimseyi geçirtmeyin, kendinizde geçmeyin. Nehi hazır. Yani herkes bu yasakla sorumlu. Takdim. Esas itibariyle müteaddidir diyerek burada biraz lügat ve gramer yorumuna geçiyor. Onu yarına bırakalım Allah nasip ederse. Allah'a emanet olun. Allah Teala kalbimize arkadaşlar... Allah Resulü'nün sevgisini, kendi sevgisini her şeyin üstünde olacak şekilde yerleştirsin. Hiç kimse bizim elimizden bu sevgiyi alamasın. Arkadaşlar hadis kitapları okumayın diyenlerin kütüphane dolusu kendi yazdıkları kitaplar var. Yani onları bırak bunları oku diyor. Ona göre. Allah'a emanet olun.